Avrupa'da neşet eden bir peygamber, Asya'daki peygamberlik vazifesinin altına giremezdi. Seyr-i seyahat vasıtaları çok beti, çok yavaş yürüyordu. Bugünkü muhabere gibi bütün küre arzı bir şehir haline getirmek mümkün değildi. Vaka Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem zuhur ettiği zaman da beşer aynı durumdaydı. Her mesele atın sırtında ve gönderilen ulaklarla hallediliyordu güvercinlerle hallediliyordu. Fakat Kur'an'ın bir mucizesidir bu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber. Zira kendinden 6-7 asır sonra telefonun vesairenin hatlarla muhaberenin daha seri vasıtaların icat edilmesi gösterdi ki ileride küreyi i arz bir şehir haline gelecek. Artık milletler, devletler muharebesi, kavgası, veya milletlerin devletlerin birbirlerine hak vakatı anlatma kavgası olmayacak tabakatı Beşer muharebesi olacak. Amerika'da Çin'in meselesi Çinde Amerika'nın meselesi ve bunlar bir günde duyulu verecek. Onun için Hz Muhammed ve sellem'in Beş'erin gelişmesi safasında rastladığı nokta girizgah varyant, tabakatı beşer kavgasının meydana geleceği varyanttır. Onun için Hz. Muhammed Aleyhissalatu Vesselam her peygamber bir cemaate, bir kabileye gönderilmiştir. Ve bu'istu ilennasi kaffatan. Ben bütün insanlara gönderildim. Kur'an-ı ve ma ersalnake illa kaffatan linnas. Seni bütün insanlara peygamber olarak gönderdik. Niçin? Çünkü artık tabakatı beşer kavgası var. Çünkü küreye arz bir şehir haline gelmiştir. Amerika'da olup bitenleri uydularla burada seyretmek mümkündür. Hatta yıldızlarda olup bitenleri burada seyretmek mümkündür. Hele ileride tekniği meydana getireceği şeylerle siz, bütün ulum ve fünûnun, pozitif ilimlerin üzerine eğerini koyup oturan Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam'ı bütün ihtişamıyla göreceksiniz. Ne güzel ifade eder o. Her şeyi tamamladığını, bir kafiye gibi geldiğini ve eksik geldiğin tamamla tamamiyle onunla temame erdiğini ne güzel anlatır sahih hadisinde. Meseli ve mesel ümmeti. Ke meseli raculim benâ beyten illâ mevdi'a lebinetin. Fe cealennâsu yatufun ve yağcebun fe yakulun. Hellâ vute'at hâzih'in Ana hâzih'in lebine. اَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ فَسَدَقَا sallallahu aleyhi ve سَلَّمِينَ Ben ve ümmetimin kıyamete kadar gelecek ümmeti kamilemin durumu neye benzer biliyor musunuz? Bir zat bir bina yapar. Bu binayı tas tamam, ikmal eder. Hiçbir tarafında eksiği, gediği olmaz. Duvar duvar olarak yapılır, ayrı bir şeydir. Kubbe kubbe olarak taş taş üstüne konur, ayrı yapılır. Her tarafı ikmal edilir de, kubbesinde veya başka bir yerinde. Bağlayıcı bir kerpici bir taşı eksik konur bunun. Her gelen zat gelip de onu görünce şöyledir. Taaccüp eder ve şöyledir. Acaba bu binayı yapan en son bu taşı yerine koymayacak mı? Bu eşyayı çürütecek mi bu binayı açık bırakmakla? Asıl sözü söylemeyecek miyim? Taşların baş başa vermesinin son durumu olan bu en son taşı yerleştirmeyecek miyim? Bunları söyledikten sonra Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Dikkat edin, bütün o taşları birbirine bağlayan en son kerpiç benim. Dikkat edin, peygamberlerin sonuncusu benim. Allah Resulü müptedi değil, bid'atkar değil. O Adem'le başlayan bir manzumenin tamamlayıcısıdır. O ıslahçıdır, o inkılapçıdır, o bozuk şeyleri tahsih etmiş, onları eski hüviyetine irca etmiş ve kendi mahiyetiyle yepyeni terü taze olarak gelmiş. Düşme durumunda olan taşların üzerine konmuş, kubbelerdeki son taşlar gibi taşları birbirine bağlayıvermiş. kubbe İslam Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sayesinde yıkılmadan kurtulmuş. Temsildeki derinliğe bakın. O gelmeseydi Adem'in adını duymak mümkün değildi. Şairi i şehrimiz ne güzeldir. Medyundur o masuma bütün bir beşeriyet. Peygamberler dahil o masuma bütün beşer medyundur. Ya Rab mahşer de bizi bu ikrar haşret. Amin. Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselam bağlayıcı son taş. Taş sözüne ne kadar çirkin. Bihemta Elmas. Bu altından, gümüşten, zümrütten, yakuttan, İslam kubbesini en son olarak bağlayan Bihemta Elmas. Bunun adı Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedur Resulullah derken bu mana ve bu şuurla söylüyoruz bunu. İnşaallahu teala. Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam nasıl alem şumul peygamber? Öyle de beşer bütünüyle onu kabul ve tasdik edecek. Çünkü tasdiki gereken her şeyin anahtarı onun elinde. Çünkü her şey onunla tasdik ediliyor. Onun mühürlemesiyle Allah'a iman, peygamberlere iman, kitaplara iman, ahirete iman mühürlenmiş oluyor. Mühürü son Allah onun eline vermiş. Bu devranda son kafiyeci o. Bu devranda son zikkeyi basan o. Bu devranda son Tur'a sahibi, Tur'a sahibi odur. Öyleyse bütün beşer onu dinleyecektir. Nasıl rahmeten lil alemin Öyle de herkes sadece ve sadece ondan istifade edecektir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı dinliyoruz. Cenab-ı Hak kıyamete kadar, kıyametimize kadar onu dinlemeye bizleri muvaffak etsin. Dinliyoruz peygamberlerin sonuncusu. Dinliyoruz, getirdiği din âlem şumur. Çünkü hiçbir eksiği ve geziği yok, icmalen arsettim size. İslam topyekûn bir hayatı kucaklıyor. İslam, ibadet olarak, itikad olarak, muamelat olarak, iktisad olarak, içtimai olarak bütün bir hayatı kucaklıyor. Ahlak olarak, adab olarak, talim, terbiye olarak bütün bir hayatı kucaklıyor. Siyaset olarak bütün bir hayatı kucaklıyor. İktidar olarak bütün bir hayatı kucaklıyor. Mükellefiyetine göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem yer yer İslam'ın tarifini vermiştir. Risaletinin muktezası. Buhari Müstesna kütübü Kamsa'da Hazreti Talha şu hadisi rivayet eder. İslam'ın tarifi adına. Bir bedevi geldi Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselama İslam'ı sordu. İslam nedir ya Allah dedi. Allah Resulü buyurdu. Salavatul hamse fil yom vel leyla. Günde 5 defa gece gündüz namaz kılmak. Hel aleyye gayruhun? Başka yapacağım bir şey var mı ya Resulallah? İlla en tatavva. La illa en tatavva. Hayır, ancak nafile yaparsan o vardır. Senin vazifen günde beş defa 5 farz namazı kılmak. Daha var mı ya Resulallah? Hayır sen yaparsan nafile kendinden yapmış olursun. Sevap kazanırsın. Hakkın rızasını kazanırsın. Hadisin ifadesiyle Allah gören gözün, işiten kulağın, söyleyen ağzın, tutan elin olur celle celaluhu. Zekat. Zekatı tarif etti Allah Resulü. Her aleyye Bundan başka vereceğin bir zekat var mı? La illa entetevva. Hayır ancak nafile yaparsan, sadaka verirsen Durmadan dağıtırsan o sana ait bir şeydir ki adım adım Hakk'a yaklaşırsın, Hakk'ın rahmeti de sana koşa koşa gelir. Bu da hadisin ifadesidir. Adam geriye döndü ve şöyle diyordu. <gülüyor> la ezi, ala ve la angus. Bunun üzerine ne artırırım ne de eksik yaparım, bunu aynı, aynı ile yerine getiririm. Gerisin geriye dönmüş gidiyor ve dudaklarından bu sözler dökülüyordu. Allah Resulü şöyle buyurdu eflah <gülüyor> in doğru söylüyorsa kurtuldu bu. Doğru söylüyorsa kurtuldu ve yahutta dakhala'l cennete in cennete girdi eğer doğru söylüyorsa. Bu bir tariftir. Bu tarif içinde biz şuurlu namazı görüyoruz. Ve gönülden koparak verilen zekatı görüyoruz. Halbuki başı okuduğum hadisi i şerifte enteşhed la ilaha illallah ve enne Muhammed rasulullah Hazreti Muhammed Allah'ın Resulü ve tu kıma ve zeka. Namaz kılma, zekâtı eda etme, hacca gitme, vesu'na Ramazan ve ta'uccal beytini sıtah'da iley sebile. Burada daha geniş bir tarif buluyoruz. İslam'ın erkanının tarifini buluyoruz. Arz edeceğim ben onu. Esasen bütünüyle kelime-i şehadet içinde her şey mündemiştir. Ama tafsilatını yapacağım arz edeceğim. Bezzar daha değişik bir tarif getiriyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden. Fahri Kainat Efendimiz şöyle buyuruyor. El-İslam semaniyet eshum İslam beş parça, beş hisse Frenkçe ifadesiyle beş kategoride ele alınması beş bölümde izah edilmesi mümkündür. El-İslamu sehmun as-salatu El sehmun ve-zzekâtu sehmun ve-savmu sehmun Vahjül-Beyt Sehm, ve al Bil-Ma'roof Sehm, ve Nahiyyu Anil-Munkar Sehm, ve Jihâd Sehm, ve İslam sekiz ayrı bölümden ana bölümden ibarettir. Beş erkani İslamiye, üç müeyyidat. Beş erkani İslamiye, üç müeyyidat. Sekiz sehimden ibarettir. İslam bir sehimdir, yani kelime-i şehadet. Namaz bir sehimdir, bir hisse. Oroç bir hissedir. Zekat bir hissedir. Haccı, ziyaret etmek ayrı bir hissedir. Emr bil maruf ayrı bir hisse. Nehyanil münker ayrı bir hisse. Cihat ayrı bir hissedir. Husran ve haybettedir, bu hisselerden hissesi olmayan buyuruyor. Dalalet içindedir, bu hisselerden nasibi olmayan buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla mesele daha şumurlu olarak anlaşılıyor. İslam'ın tarifi mevzuunda. Kur'an-ı Kerim'in içine daha derin tariflerle girdiğimiz zaman karşımıza İslam'ın bütün içtimaisi, bütün iktisadisi, bütün adabi mevzuatı, bütün ahlaki mevzuatı, bütün siyasi mevzuatı hepsinin girdiğini görüyoruz ki fütüb-ü mevzu olarak bunları almış, ayrı ayrı bölümlerde izah etmiştir. İtikadat, İbadat, muamelat, ukubat gibi şeyler altında bu meseleleri izah etmiştir. Onun için İslam derken biz topyekün bir hayatı kucaklayan bir mevzu, bir sistemi görüyoruz. İşte bundan ötürü Hz. Muhammed aleyhissalatu vesselama inkiyat edecek, başka kapılardan gözümüzü, arzularımızı, emellerimizi kesecek, her şeyi ona bağlayacak. Her şey onda bulma havası içinde olacak ve Allah'ın tevfikiyle men talebe ve cedde ve cedde fehvasınca talep edecek, ciddiyet gösterecek ve bulacağız Teala. Kısa manasıyla ileride arz edeceğim hususlara dikkatinizi çektim. Sırasıyla bunların hepsini imkanel elverdiği nisbette size şerh edeceğim. Ama bu manzumenin en birincisi olan Kelime-i Şehadet, teberrüken anlatmak istiyorum. Kelime-i Şehadet'in mevzunu Allah'a ve peygamberlere iman mevzuunda tafsilen anlatmıştım. Belki bir sene bu işin üzerinde durmuştum. Bununla beraber icmali manasını, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın icmali manasını yine anlatmak istiyorum. Bu öyle kutsi bir kelimedir ki, Allah nazarında bundan daha ağır, daha pahalı, daha bihem tabir söz yoktur. Onun için muhbir-i sadık şöyledir: "Eftaluma kultu ana vanbiyun min qabli la ilahe illallah." Ben ve benden evvel gelen peygamberlerin söylediği sözün en çalımlısı, en faziletlisi, en bereketlisi "La ilahe illallah" sözüdür. Her şey ondadır. Ve onun içindir ki, mahkeme Kübra'da, Defter defter, sicillatı beşer, Terazinin bir kefesine konduğunu, Şaşkınlık içinde muhasebeye çekilen biri seyrederken, Öbür kefesine kapalı, pazu ı Bent gibi mahfaza içinde bir bitak konu verir. Ve bu ufacık şey, Cirmiyle hacmiyle ufacık şey, Yirin yirin etmiş günah defterlerine ağır geliverir. Birdenbire bütün defterler yukarıya kalkıverir. Hesabın dehşeti altında şaşkın, bu manzarayı seyreden insan, bu da ne ya Rabbidir? Allah Celle Celalü şöyle buyurur. O yiğin yiğin temessül eden hesap defterleri, senin hayatın hesabı, senin cürümlerin, cirminle beraber cürümlerin, bu kadarcık küçük şey buna ağır geldi ya Rabbi, ya bu nedir der? Buyurur ki o da kelimeyi tevhid, veya kelime-i şahadettir. Sıtkıyla gönlünü konuşturdun. Bir kere Allah deyiverdin. Allah Celle Celaluhu bunu her şeye kafi ve vafi gördü. Memmete la yushlik billahi şey'en dakhala'l <mântil> cenne. Buhari Müslim hadisi. Kaybolmuştu Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. Herkes aradı. Üzgün üzgün aradılar. Ebuzer onu buldu bir harabenin içinde. Yüzünü yere koymuş Rabbine karşı şükran secdesindeydi. Dolu dolu, gözleri dolu, yağmur buludu gibi yaş döküyordu. Kendine gelince, ya Abazer, Beşir dedi. Müjde, etani Cibril febeşşerenim. Ennehu men mâ telâ yüşrik billahi şey'en dekhalel cennet. Cibril bana geldi ve müjde verdi. Dedi ki, bil kimse kelime-i şehadet ve kelime-i tevhid ahdü peymanına satakat içinde ölürse yani Allah'a eş ve ortak koşmayarak ölürse cennete girer. Ebû Zer diyor ki dedim, "Ve zinâ ve insarak. Zinaya sehırsızlık yapsa da girer mi? Ve zinâ ve insarak. Zinaya hırsızlık yapsa da girer?" Tekrar ettim, "Ya Resulallah, ve zinâ ve insarak. Ve zinâ ve insarak. Zinaya hırsızlık yapsa da girer?" Dördüncü defa Allah Resulü وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقَ الٰى رَغْمِ اَنْ فِي اَب۪ي ذَرِّمْ <دَرِّن> buyurdu. Ebu Zerrin zina etse hırsızlık yapsa da cennete girer. Kelimeyi Tevhid. Kilittir bu. Her şey onda mündem içtir. Gönül onun gönülde getireceği heyecanla neşve içinde olsa her şey kendi kendine hallolur. Onu söylemek mühimdir. Onu sineye indirmek mühimdir. Ne kadar mühimdir ki o ağızdan söylemeyi sahabi kâfi görmüyordu. Âşâ Şah ü Risâlet-i geldi dev şair. Taht kuruldu kendisine. Atlastan, ipekten şeylerle tahtı süslendi. Çıktı en tumturaklı laflarla halkı vecde ve istiraka sevk etti. Bu dev şair Hûzûr-ü Risâlet-i geldi. Dize geldi Kur'an dinleyince kabul etti her şeyi fakat bana mehil ver dedi. Bir söz istiyorsun benden. Bu söz kısa haddizatında fakat çok derin. İnanmam lazım benim bunu söylemek için. Eşhedü en ilah illallah ve eşhedü Muhammeden abduhu ve İnanmam lazım bunu söylemek için. Bunu söyleyeceğim ben. Bana biraz mehil ver dedi. Ne anlatıyordu Ashab bununla? Nefsim gibi bazı kem talih kimselerin söylediği gibi söylenmeyecek bu. Söyleyecek fakat ona sadakat içinde olacaksın. Muhtevasına şuurunu bağlayacaksın. İnhirap etmeyeceksin. Öyle söylüyorsan söyleyeceksin. Şakası yok bu işin. Söylediğin zaman bir sistemi kabul etmiş olacaksın. Her şey o mukaddes kelime içinde mündem Ama onun içine girerken Doğru girecek miyim girmeyecek miyim mehil alıyor düşünmek için adam. Oümeyr ibni Vehb de mehil almıştı. Safvan ibni Ümeyye ibni Halef de Resul Ekrem Aleyhissalatu Vesselam'dan mehil almıştı. Her şeyi ondan mündemiç. Kelime-i şahadet kelime-i tevhide geldiğimiz zaman minarelerden aynı ses yükselmeye başladı tevafuk olarak. Ben la ilah illallah derken yüzlercesiyle beraber müezzinler de la ilah illallah diyecekler. Şairi şiirimizin ifadesiyle o ezanlar ki şahadetleri dinin temeli ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Cenab-ı Hak bu sesleri kesmesin. La ilah illallah da her şey mündemiş. Allah dediğimiz zaman neler ifade ediyor? Allah celle celaluhu. Ariz Kur'an tefsirinde, Manisa'daki derslerde ve kaldığına göre İslam'a küçük bir dalış yaptığımız zaman bir Edremit dersinde bunu arz etmiştim. İcmâli arz etmede fayda mülahat ediyorum. Halk arasında, avam arasında Allah kelimesinin elifini kaldırsanız derler ki, lillah yine Allah demektir. Le'yi kaldırsanız leh yine Allah demektir. O lehide kaldırsanız hu yine Allah demektir. Avamca bir tarzı ifadedir ama fakat iştikakına bakan yönüyle bu enteresandır. Avam nereden çıkarmıştır bunu? Herhalde fuhulü ü aksederken meseleyi yanlış al almıştır. Sarf ilmine göre Allah kelimesine iştikak tanıyanların meseleyi bir izah ediş tarzları vardır. Allah kelimesi ya ilahtan müştaktır. Elle her şeyi irja etmek lazım. <gülüyor> elleha ve eliha. Elleha rjulun, elleha fasiletun veya ellehet fasiletun dediğimiz zaman. Elleha bir adam itme anne. Elleha rjulun itme anne ve sekene diyoruz. Adam üluhette bulundu. Adam ilahi bir şey yaptı. Bunun manası şu demektir. Sükunete erdi ve etminana kavuştu. Elehe'nin bir başka manası, elehe dediğimiz zaman abede. İnsan ibadet etti, itaatta bulundu, kalbini verdi ve amellerini ona bağladı demektir. Elehe'nin bir diğer manası istecara. Elehe til fasile. Yavru annesine gitti, sığındı, dayandı. Kendisini onun himayesine bıraktı. İnsan Allah'a gitti, dayandı melce ve menca olarak onu bildi buldu. Değişik bir harekeyle Elihe, tahayyere insan şaşırdı kendinden geçti. Zat-ı takdir edemedi. Aleh bir diğer manasıyla ihtecabe. Görünmez hale geldi mabudu mutlak olarak. Kelime-i tevhid'i söylerken kulluk manzumesine ait her şeyi sadece lafza-i celal arasında görüyoruz. Buna göre ne oluyor? La ilahe illallah derken la mutmainne ileyhi illa Ondan başkasıyla itminan olmaz. Ancak Allah'la itminana kavuşur beşer. Ela bizikrillah tatmainnul kulub. Kur'an diyor. Dikkat edin, kalpler Allah'a imanla itminana kavuşur. La maabude illa Allah. Belillaha fa'abud. Sadece Allah'a kulluk yap. Abede dediğimiz zaman, Allah kelimesinin kökünde bunu da buluyoruz. La meljavela menjailla ileh. Fetavakal al Allah. Allah'a güven ve dayan. Beşeri yükünü Allah'ın vapuruna koy Allah'a itimadet. Böylece huzura kavuş. La müstecara ileh illallah. Allah'tan başka dayanacak güvenilecek, sığınacak yoktur ve Allah insanları hayrete sevk eden bir varlıktır sıfatları karşısında dehşette kalırsın idrak edemezsin maaret nakih hakkı marifeti ya maruf sen hakkı ile bilemedik ey maruf mutlak ma abed Hakka hakkı ya ma'bud sana hakkı ile ibadete demedik ey ma'bud ma Mâ şeker nakih hakkı şükri ya meşkur. Seni hakkı şükredemedik ey meşgul. Bütün bu manaları muhtebi bulunmaktadır Allah. La ilahe illallah derken, işte bütün bu manaları söylüyorsun. Onun için ilmin şehrinin kapısı Hayderi i Kerrar, Şah-i Merdan, damadı Peygamber Aslan Ali diyor ki, ilim bir noktaydı, cahiller için çoğaltıldı. Her şey La ilahe illallah da mündem içti ama, Meseli çocuk çocuğu anlatmak için tenazzulatül ilahi oldu. Beşer'in idrak seviyesine ifadeye inildi. Hakikatlar onlara anlatıldı. Mevzu daha arz edecektim, İslam meselelerini ele alırken inşallah üzerinde dururum. Cenabı Hak yar ve yardımcımız olsun. Mübarek Ramazan-ı Şerifin yümnü ve hayrı içinde bizleri de bereketli kılsın. Kutbede devam ettireceğim şey müstesna. Burada iki küçük hususa dikkatinizi rica edeceğim. Her defasında unutuyorum. inanın belki beş altı aydan beri ben içeriye girerken ayağa kalkıyorsunuz. Ben böyle bir şeyden Allah'a sığınırım. Siz de Allah'a sığının. Ben nefsimden emin değilim. Siz kalktığınız zaman ben orada muhasebemi yapıyorum. Ulan cöl diyorum. Ulen solucan diyorum falan diyorum filan diyorum ama emin değilim nefsimden. Beni tehlikeye atmayın. İkincisi Resul-i Ekrem'in bu mevzudaki sözünü size rehber olarak vereyim. La takumu kema takumu'l acem. Acemlerin büyük saydıklarını, ayağa kalktıkları gibi ayağa kalkmayın. Ayağa kalkmayın. Hele cemaat hiç ayağa kalkmasın. Cemaat ferdi ayağa kalkmaz. Ben bir yolunu bulur girerim içeriye. Zaten sizden sonra girmem benim için bir cürümdür ama kalbi rahatsızlığım sıcağı tahammülüm yok, şurada görüyorsunuz. Ventilatörle anlatmaya çalışıyorum anlatacağım şeyleri. Birinci husus budur. Bunu söylemiş olayım, bana ikinci defa bu sözü söyletmeyin, elinizi ayağınızı öpeyim. İkinci mesele şudur, önümüzdeki hafta Ensu veya İmam Hatip Derneği burada vaaz edeceği için belki ben başka bir tarafa giderim vaazım olmayacak ama yine de pazar gününün vaazına yetişmeye çalışacağım. İkincisi de bu bunu duyurmuş olayım. Lillahil Fati. Ve bellena rasuluhun <gülüyor> <gülüyor> Muhterem Müslümanlar. Allah celle celaluhu bir kainat kurmuş. Kendini tanıttırmak, onda kendini okutturmak üzere bir kainat. Kainatta bir düzen kurmuş. Şuurlu ve şuursuz varlıkların her birisini birer dil haline getirmiş. Kendisini onlara bir dizeban ettirmiş. Nizam onu konuşmuş, ahenk onu konuşmuş, alem onu konuşmuş. Beşer şuur, idraki ve iradesiyle kainattaki bu konuşmalara tercüman olma durumunda. Kendisinde hitap çeşeği açmış bir varlık olarak kavlen bu meseleyi eda etmek ifade etmek üzere yaratılmış bütün varlıkların fihristi müstesna varlık. Allah kendisini tanıttırmak istiyor. Muhteşem düzeniyle, baş döndürücü ahenkli nizamıyla kendisini tanıttırmak istiyor. İnsan abidesiyle kendisini tanıttırmak istiyor. Kur'an ile Nebilerin ağzındaki diliyle kendisini tanıttırmak istiyor. Mevsimi gelince, çığlar çözülünce, karlar eriyince kendisini tanıyanlar da oluyor yığın yığın. Adem'in arkasında saf bağlayanlar, Nuh'un arkasında saf bağlayanlar, Yüzlercesinin arkasında saf bağlayanlar, Peygamberler dahil alemin arkasında saf bağladı, Hz. Muhammed'in arkasında saf bağlayanlar, çözülmüş buzlar gibi, çözülüp de akan çaylar gibi, ırmaklar gibi Hakk'a, Hakk'ın istediği şeyi eda etmek üzere çağlayıp gidiyorlar. Allah deyin diyor, Allah diyorlar. ''La İlahe illallah deyin diyor, ''La İlahe İllallah'' diyorlar. Ama buzlar baharda çözülür. Diller baharda çözülür. Bülbüller baharda çakmaya başlar. ''Bil La İlahe Allah deme mevsimi gelir bu baharda olur. Tohumlar atılmıştır, atılıyor. Rüşeğimler baş çıkarmıştır ve çıkarıyor. Bir bahar geliyor adım adım, her tarafta, her vadide binlerce la ilahe illallah duyacaksınız. Devri saadeti hatırlatan bir devir. Hazreti Muhammed aleyhisselatu vesselamın etrafındaki çözülmeyi tablolaştırır bir tablo. Göreceksiniz. Belki hayat için en zevkli şey de odur. Her tarafta yüz bin gedanın, yüz bin muhtacın. El kaldırıp aclığını, fakrını dile getirip, La ilah illallah deme havasını müşahede etme. Bu tatlı tabloyu, beşeri kesafetimin berasında o kapının küçük deliğinden gözümü arka tarafa devçe edebilip de bakabilirsem cennete girmiş gibi iyiliklerime kadar zevka müsarrak olacağım. Her vadide La ilah illallah. Kutsi cümlesinin mevceleneceği tatlı an. resul Ekrem devri sallallahu aleyhi ve sellem. Diş sıkanların devri, göğüs gerenlerin devri, binlerce hadise içine dalanların devri, İslam'ı yaşamada tahalük gösterenlerin devri. Dayanılıyor. Katlanma istenildiğinin üstünde yapılıyor. Bir de bahar geliyor arkadan. Bütün Mekke vadileri la ilahe illallah diyenlerle doluyor. En umulmadık kimselerde çözülmeler müşahede ediliyor. İlerisi için kim bilir ne anlatır. Ama kelime-i tevhid adına çok şey anlatır. Kainatta kelime-i tevhidin ağırlığı adına çok şey anlatır. Allah katında bu işin manası adına çok şey anlatır. İleriye matup size ne anlatır? ilerideki düşünce hayatınızı onu havale ediyorum. Bedir zafer olmuştu. Bütün keferanın burnu kırılmıştı. İslam yürür hale gelmişti. Bir makina gibi raylarını oturmuş artık ahengle yürüyordu. Kafirlerin gururu kırıldığından hınç almak istiyorlardı. Öfke içinde bulunuyorlardı. Ta Hüneyn'den sonra Müslüman olacak Safvan İbn Ümeyye İbn-i Halef, burnunun kalkıp inişi içinde, Resul Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'a karşı öfke ve kin kusuyordu. Ümeyr İbn-i ondan geri değildi, amcazadeydi. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam için her fenalığı yapma hazır idiler ve Bedri müteakip oturmuş konuşuyorlardı. Kırık gönüller, mahzun gönüller olarak konuşuyorlardı. Medine canibinde ise sevinçli gönüller tatlı ifadelerle zaferi anlatıyor. Allah'ın bu nimetleri yenilemesini Allah'tan diliyorlardı. Ömer ve etrafı, Safvan İbn-i Ümeyye ve etrafı, kedere ait şeyleri dile getiriyorlardı. Ümeyr i̇bn Vehb'in oğlu Esir'di. Safvanın ise babası Bedir'de öldürülmüştü. Her ikisi de tepeden tırna hınç dolu idiler. Cahiliye devrinde Kureyş arasında Amt Ümeyr İbni Vehbe, şeytan Kureyş denirdi. Kureyş'in en şeytan adamı denirdi. Ama sen gel, gör ki devran başka şeyler besteleyince, Kureyş'in şeytanının adı havari Resul olu verdi. Safvanla konuşup, karara bağladılar işi. O, oğlunu görme bahanesiyle Medine'ye kadar gidecekti. Fidye verip, oğlunu kurtarma bahanesiyle Resul-ü Ekrem'in yanına sokulacaktı. Zağladığı zehirli kılıcıyla Resul-ü Ekrem'i şehit edecekti. Bari yanan bütün Kureyş'in intikamını alacaktı. Ve bu düşünceyle Medine'ye kadar gitti. Mescidin önünde devesini ıktığı zaman, Ömer bin Hattab Kureyş'in şeytanı dediği bu adamı gördü. Habis mescide girmeden dalı verin mescide dedi. Resul-ü Ekrem'e bir kötülük yapacak, ridasının altında kılıç belirtisi var. Ne hassasiyet, ne titizlik ve ne denli uyanıklık. Habis dediği adam içeriye giriyordu. Ömer ondan evvel dalmıştı. Ya Resulallah, habis geliyor, bir kötülük yapmasın sana. Tebessüm buyurdu Allah Resulü. Da'ni ya Umer, bırak benimle onu, bırak gelsin. O İbni Vehb, resul Ekrem'in yanına sokuldu. Umeyr niçin geldin buraya? Oğlumu kurtarmak onun fidyasını heda etmek üzere. Sen bana doğrusunu söylesene, niçin geldin buraya? Şudur budur deyince istersen ben söyleyeyim Allah Resulü buyurdu. İstersen ben anlatayım. Safvan i̇bn Ümeyye ile oturup konuştunuz Beytullah'ın kenarında. Sen oğlunu kurtarma bahanesiyle buraya gelecektin. Ve günlerden beri en korkunç zehirlerle suladığın kılıcınla beni öldürecektin. Söz daha bitmemişti. Şeytanı kureyştenen adam yerinden birkaç karış yukarıya sıçramış. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyordu. Müsaade eder misin ya Resûlallah yanında kalayım, şu zağlı kılıcın hakkını vereyim, ona yaptıracağım şeyi yaptırayım. Kal da Kur'an'ı talim et, o Kur'an talim ediyordu, Nebi'nin mescidinde Kur'an talim ediyordu. Kureyş'in şeytanı havari resul olmuştu, Ömer'in yanında yerini almıştı, nihayet dolabildiği kadar doldu. O dolarken safvan her gün ellerini uçtura uçtura, Mekke'nin sokaklarında dolaşıyor. Medine'de olacak müthiş hadiseyi bekliyordu. Gelecek haber onun içinde, Mekke halkı içinde, tarih içinde çok mühimdi. Bu haber Resul Ekrem'in şahit haberi olacaktı ona göre. Her karbana soruyordu. Her de meseleyi araştırıyordu, haber yoktu. Bir türlü beklediği şey olmamıştı. Bir gün sordu, Medine'de ne var ne yok, bir haber var mı dedi, adam çok büyük bir haber var deyince sevindi. Ne yapacağını bilemeyecek şekilde sevindi, oh dedi. Kureyş'in bağrını yağ bağlatacak hadise nihayet oldu. Nasıl oldu şu müthiş hadiseyi bana anlatır mısın, anlatayım. Anlatayım da dinle Ümeyr İbni Vehb Ekrem'in yanına gitti. Yerinden ayrılmış bir çığ gibi gitti. Onun sözlerini dinlerken de eridi bir sağlayan oldu. Başınıza geldiği zaman çekeceğiniz var işte bu hadisi oldu. Safvan beyninden vurulmuştu. Ne bekliyordu ve ne geliyordu geriye. Bu arada Ümeyr İbni Vahd'de oldukça dolmuştu. Medine'ye sığmıyordu artık. Peygamberi şehit etmek kadar kayızla dolan bir insan, bir gönül, bir maden, pahalı bir maden demektir. Bu maden hakkını verecekti. Müsaade eder misin ya Resulallah? Müsaade eder misin senin köyüne döneyim, yerin göbeğine döneyim, şu zalı kılıcın hakkını vereyim orada? Allah Resulü onu biliyordu, etrafının olduğunu da biliyordu, bir şey yapamayacaklarını biliyordu. Ömer gibi mert bu adama, Ömercik manasına gelir zaten adıyla da. Bir Ömer vardı, bir de Ömercik vardı. Müsaade buyurdular. Ömer Mekke'den içeriye girerken kendisini ilk karşılayan saplan olmuştu. Bir şey soramıyordu, bir şey öğrenemiyordu. O kılıcının hakkını verecekti. Bütün Mekke halkına meydan okuyordu. Ömer'in Mekke'den ayrılışı gibi, ayrıldığı andaki durumu gibi. Herkese dini anlatıyor. La ilahe illallah bezmine bağlılığını dile getiriyordu. Bir sene sonra, iki sene sonra Mekke'ye dönerken arkasında bir tayfayla dönüyordu. Bir sürü insan arkasına katmış Mekke'ye götürüyordu. Safvan hala direniyordu. Hala er de ısrar ediyordu. Bir buz gibi hala içinde bulunduğu soyu, suyu soğutmaya çalışıyor, mevcudiyetini korumaya çalışıyordu. Mekke fethedildi, niçinin gönlü feth oldu. Safan hala dayanıyordu. Nihayet yükünü mükünü devenin sırtına yükledi. Deniz aşırı memleketlere gidecek, kaçacak kaybolacaktı. Sevdiği bu amcazadesinin böylesine baş aşağı küfure gitmesine razı değildi Ümeyir İbn Resul ü Ekrem'e geldi. Ya Allah dedi. sappan gururlu bir insandır. Enaniyet olan bir insandır. Lütfedin ona eman verin. İslam'a çok faydalı olur kanaatindeyim. Allah Resûlü eman verdim Safvan'a buyurdu. Ama Ya Allah eman verdiğini bilemez ki. Eman verdiğini nasıl bilsin, ne yapayım ben? Mekke'ye girerken başındaki mübarek siyah sarı herkes gördü. Onu bana lütfederseniz, Onunla ben giderim, size eman vermesinin alameti sayarım. Resul ü Ekrem'in sarığını başı, başına koydu. Gideceği yerde safvanı yakaladı. Meseleyi yeniden ona anlattı, şerh etti. Ben nihayet ikna edebildi Hüzur-ü Risalet gelmek üzere. Hüzura geldiğinde çok mahçuptu. Yere bakıyor, Resul ü Ekrem'in yüzüne bakamıyordu. Ya Resulallah bu senin bana eman verdiğini söylüyor, doğru mu bu? diyordu. Evet doğrudur diyordu. Ya Resulallah seni getirdiğin şeyin hakkaniyetini kabul ediyorum. Fakat bana iki ay mehil ver düşüneyim. Sana ben dört ay mehil verdim. Tebessüm ediyordu Allah Resulü işin arkasında olacak şeyleri görüyordu da. Safvanın neler yapacağını görüyordu da tebessüm ediyordu. Yer mukta savaşan Saffanı görüyordu. Roma önlerinde savaşan Saffanı görüyordu kumandanlık istemeyen bir er olarak savaşan Kureyş'in asil çocuğunu görüyordu, tebessüm ediyordu. İki aymı istiyorsun, al sana dört ay diyordu. Birkaç gün sonra da resul Ekrem'in ciddi semahatini görünce, Huzuru risalet Fenahiye geldi, Ümeyr İbn-i Veğbe şakır, şakır gözyaşları döktürecek sözü söyledi. اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ ve eşhedü anne Muhammeden abdhu ve Rasulu, Safwan ibnu Umeyye de kendi vadisinde el açıp, Ma'budu mutlakın maksudu bir istihkar olduğunu ilan ediyordu. İdâca en asrullahi ve feth, varayten nazayad fi din illahi Artık mesele ferden ferd olmadan çıkmış, hendesi bir hüviyet kazanmış. Frenkçe ifadesiyle geometrinin derinliği içinde derinleşiyor, buutlaşıyor, genişliyor, esrarlı ve müteka mütekabil aynaların gösterdiği gibi derinleştikçe derinleşiyordu. Her vadide binlerce La İlahe illallah yükseliyordu. Biz resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin bezmini idrak etmiş olmanın neşvesi içinde bulunuyoruz. Bataklıkta bize gül gösteren Allah'a hatsiz hamd ve sena olsun. Küfrün kasırgaları içinde rahmet bulutlarını taşıttıran Allah'a hamd ve sena olsun. Bütün ağaçların, bütün yeşilliklerin, çiçeklerin, çiçekliklerin köklerinin kesilip kazınmasını müteakip yok da varın cilvelerini gösteren Allah'a binlerce hamd ve sena olsun. Neleri gördük? ne denli dudaklarımız ümitsizlikle burkuldu, içimiz kanadı. Ya şimdi içimiz ümitle dolup taşmakta, hakikat gamzeden çehreleri gördükçe saadet asrını hatırlamaktayız. Evet. Cenab-ı Hak bu hatrayla bizlere daha çok hatıraları gösterme, yolunu hidayet buyursun. Evet. Neslimizi tarik müstakime hidayet buyursun. Evet. Bu büyük kavga ve mücadelede, biz zayıf kullarına cesaret, emniyet ve itminan ihsan eylesin. Kelime-i tevhide bel bağlayıp bel kırıp boyun bükenlerden eylesin. Kendisine dayandığımız zaman iş yapar şahlar esir ederiz. Kendi başımıza kaldığımız zaman elimizden hiçbir şey gelmez. Farfetül ayn içinde bizleri nefsimizde baş başa bırakmasın. Ela inna ahsana'l kalam huve abalaghun nizam. كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرع القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون